Soğulcu materyalistler içinde göreceğimiz ikinci önemli isim Anaxagoras'tır. Onun Empedokles'ten önce doğmuş olduğu ancak zihinsel olgunluk ve eseri bakımından Empedokles'ten daha sonra kendisini göstermiş olduğu anlaşılmaktadır. Anaxagoras ana madde ve ilk hareket ettirici neden öğretisinin özgünlüğüyle dikkatimizi çekmektedir. Empedokles'ten ana maddelerin sayısını dört değil sonsuz olarak almasıyla ayrılmaktadır. Buna karşılık Empedokles'in iki hareket ettirici nedeninin sayısını azaltıp tek'e indirgemektedir ondan sonra sonsuz kavramıyla ilgili derin düşünceleriyle dikkatimize çektiği gibi, kozmoloji alanında da esas itibariyle İonya filozoflarını, özellikle Anaksimandros ve Anaximenes'i devam ettirmektedir. Anaxagoras'ın 70. Olimpiyat oyunları yılları içinde doğduğu ve 88. Olimpiyat'ın ilk yılında 72 yaşındayken öldüğü haber verilmektedir. Bu habere göre onun İsa'dan önce 500 yılında doğmuş olması ve 428 yani Platon'un doğduğu yıl ölmüş olması gerekmektedir. Doğum yeri olarak bugün Urla yakınında bulunan eski adıyla Klozomenai şehri gösterilmektedir. Anaxagoras'ın bu şehrin soylu ve varlıklı ailelerinden birine mensup olduğu anlaşılmaktadır. Bütün servetini, hayatını vakfettiği bilimsel araştırmalar uğruna tüketmiş olduğu yönündeki rivayeti kabul etmemek için ciddi bir neden yoktur. Anaxagoras da 6. yüzyıldan itibaren teorik bir hayat süren bir filozof tipinin iyi bir örneği olarak takdim edilmektedir. Hayatının ilk dönemiyle ilgili olarak bilinen en ilginç olay, İsa'dan önce 468 yılında Aygos Potamosa düştüğü bilinen kocaman bir gök taşı üzerinde yaptığı söylenen gözlemlerdir. Herkes gibi onun da büyük ilgisini çeken bu gök taşı üzerinde yaptığı incelemeleri sonunda gök taşının aslında kızgın bir taş kitlesi olduğu kanaatine varmış olduğu söylenmektedir. Bu ona ay, güneş gibi gök cisimlerinin temelde dünya ile aynı yapıda oldukları görüşünü telkin etmiş olmalıdır. Bu düşüncesi ikinci vatan olarak kabul ettiği ve 30 yıl oturduğu söylenen Atina'da kendisine karşı yöneltilecek dinsizlik suçlamasının ana dayanağını oluşturması bakımından önemlidir. Gerçekten de Anaksagoras'ın Atina'ya yerleşmek için gelen ilk filozof olduğunu görmekteyiz. Daha önce Parmenides'in Zenon'la birlikte Atina'ya kısa bir ziyaret yaptığını söylemiştik. Buna karşılık Anaxagoras, doğduğu kenti terk ederek yerleşmek üzere Atina'ya gelecek ve orada hayatının en verimli 30 yılını geçirecektir. Onu Atina'ya çeken şey şüphesiz bu sıralarda Atina'nın Yunan dünyasının tartışılmaz ekonomik, siyasi ve kültürel merkezi olmaya doğru gitmesidir. Perslere karşı kazanılan zaferden sonra Atina, Yunan dünyasında sivrilmeye başlamış ve özellikle Perikles zamanında hemen her alanda, bu arada mimari, müzik, dramatik sanatlar gibi güzel sanatlar ve kültürün çeşitli dağlarında da ön plana geçmiştir. Anaxagoras'ın Atina'da iyi karşılandığı, bu arada dönemin en güçlü kişisi olan Perikles'in dostu, hocası ve belki de danışmanı olduğu anlaşılmaktadır. Bu devrin bir başka önemli siması olan trajede yazarı ile de iyi dostluk ilişkileri içinde olduğu söylenmektedir. Öte yandan Anaksagorasın herhalde Perikles'in de arzu ve umutlarına uygun olarak Atina'ya sokmak istediği İonyacı aydınlanma ve eleştiri zihniyetinin tutucu Atinalılar tarafından pek hoş karşılanmamış olması gerektiği kabul edilmelidir. Anaxagoras, Yunan dünyasında dinsizlikle suçlanan ve görüşlerinden ötürü mahkemeye verilen ilk filozof olacaktır. Bu suçlamanın esasını ise onun kentin ve devletin tanrılarına inanmadığı ithamı oluşturacaktır. Ona karşı açılan bu davada Perikles'i yıpratmak isteyen siyasi rakiplerinin Anaxagoras'ın mahkemesini bir vesile olarak kullanmayı istemiş olmaları da muhtemeldir. Duruşmaların kendisi hakkında herhangi bir şey bilmiyoruz. Yalnızca onun dünyanın üst yanında olup bitenlerle ilgilendiği ve bu konuda bilgiler verdiği şeklinde bir suçlamaya muhatap olmuş olduğunu biliyoruz. Bununla kastedilen herhalde söz konusu göktaşını incelemesi sonucunda varmış olduğu yargı, yani gök cisimlerinin de aslında dünyayla aynı yapıda oldukları yargısı olmalıdır. Bu dönemde Atinalıların birer tanrı olarak kabul ettikleri cisimleriyle ilgilenilmesini ve hele onların dünyaya benzer şeyler olduklarının ileri sürülmesini bir tür küfür olarak görmüş olmaları çok muhtemeldir. Mahkeme sonunda ister mahkum edilmiş olsun ister olmasın Anaksagoras'ın Perikles'in yardımıyla Atina'dan sağ salim uzaklaşmaya muvaffak olduğu ve Çanakkale civarındaki Lapseki'ye gittiği haber verilmektedir. Burada daha ne kadar yaşamış olduğu hakkında bir bilgimiz olmamakla birlikte bir okul kurmuş ve öğrenciler yetiştirmiş olduğunu bilmekteyiz. Şehir sakinlerinin ona büyük saygı göstermiş olduklarını kendisi için dikmiş oldukları bir sunaktan ve ölümünden sonra ölüm yıldönümlerinin her sene vasiyetine uygun olarak okul çocukları için bir tatil ve eğlenme günü olarak kutlanmasına izin vermelerinden anlıyoruz. Daha önceki filozoflarda olduğu gibi Anaksagoras'tan da elimizde sadece bazı fragmentler bulunmaktadır. Bu fragmentlerin sayısı 22'dir. Bunlar yine Doğa Üzerine adını taşıyan ve muhtemelen onun tek eseri olan kitabından kalmıştır. Bu eser Parmenides ve Empedokles'in eserlerinden farklı olarak düz yazıyla kaleme alınmıştır. Bu fragmentlerin bize kadar ulaşmasını ise İsa'dan sonra 5. yüzyılda yaşamış bir Aristoteles yorumcusu olan Simplicius'un onları kendi eseri içine derc etmiş ve muhafaza etmiş olmasına borçluyuz. Anaxagoras'ın ana problemi Empedokles gibi oluşun imkanını ortaya koymak veya onu anlaşılır kılmaktır. Bunun için o da Empedokles'in öncülerinden hareket eder. Hiçten hiçbir şeyin meydana gelmediğini ve hiçbir şeyin hiçliğe gitmediğini, yani mutlak anlamda bir oluş ve yok oluş olmadığını kabul eder. Ancak öte yandan gözlemin ve deneyin varlığını gösterdiği değişmenin ve oluşun gerçekliğini inkar etmeyi de reddeder. Bundan dolayı o da empedokles gibi değişmenin ve oluşun gerçekliğiyle ele alıların varlığı kabul etmeleri yönündeki temel görüşlerini birbiriyle bağdaştırmaya çalışır. O halde onun felsefesi de gerçekten varlığa gelmediği ve ortadan kalkmadığı şeklindeki parmenidesi varlık varsayımıyla deneyin bize gösterdiği şekilde oluşun var olduğu yönündeki oluş varsayımı arasında bir uzlaştırma denemesidir. Yunanlılar doğuş ve yokuluştan söz ederken doğru olmayan bir dil kullanmak, kullanmaktadırlar. Çünkü hiçbir şey doğmaz ve yok olmaz. Sadece var olan şeylerin karışması ve ayrılması vardır. O halde onlar doğmayı karışma, yok olmayı ise ayrılma olarak adlandırsalar iyi yaparlar. Buraya kadar Empedokles ile birlikte yürüyen Anaxagoras bu noktadan sonra ondan ayrılmaktadır. Empedokles'e göre bir araya gelen ve birbirlerinden ayrılan şeylerin köklerinin sayısı sınırlıdır. 4 tanedir. Oysa Anaksagoras nitelik veya özellik bakımından belirli deneysel duyusal şeyleri bu nitelik veya özelliklere sahip olmayan unsurlara geri götürüp onlara indirgemeyi doğru bulmamaktadır. Ona göre doğada var olan organik ve inorganik maddeleri çözüp ayrıştırdığımızda kendileriyle karşılaşacağımız şeyler bu kendilerinden hareket ettiğimiz bütünler veya karışımlardan farklı şeyler değil tersini onlarla aynı türden olan şeyler veya parçalar olacaklardır. Yani kemiğin, etin, saçın, kanın, karın, suyun, demirin en son parçaları yine kemik, et, saç olacaktır. Daha doğrusu onların yani şeylerin en son parçaları yoktur. Çünkü Demokritos'tan ve diğer atomculardan farklı olarak Anaxagoras şeylerin bölünme sürecinin bir sonu olduğuna inanmamaktadır. Şeyler ona göre sonsuza kadar bölünebilirler ve bu bölmenin hangi anında veya aşamasında durursak duralım, ne kadar geriye gidersek gidelim, Empedokles'in zannettiği gibi karşımıza saf tozlar çıkmayacaktır. Her zaman karşımızda bulunacak şey yine kendisinden hareket ettiğimiz karışımla aynı türden bir karışım olacaktır. Peki bu kendilerinden hareket ettiğimiz bütünler veya onları böldüğümüzde kendileriyle karşılaşacağımız eş türden parçalar veya parçacıklar belirli sayıda şeylerin bir karışımından mı ibarettirler? Anaxagoras'ın bu soruya da olumsuz cevap verdiğini görmekteyiz. Ona göre şeyler hem sayı bakımından sonsuzdurlar, hem de küçüklük bakımından. Yani herhangi bir şeyde, her şey olduğu gibi bu şeyin her bir parçasında, sonsuz küçük parçasında da her şey vardır. Her şeyde, her şeyden bir parça vardır. Bütün şeyler belli ölçüde her şeyde bulunurlar. Daha somut olarak söylersek kemik veya ette başka her şey örneğin kan, saç, tırnak, altın, su bulunduğu gibi kemik veya etin her bir parçasında da aynı ölçü ve oranda olmak üzere yine bütün bunlar vardır. İlk bakışta bu bütün ve parçanın eş türden olduğu ilkesiyle her şeyde her şeyin bulunduğu ilkesi arasında bir çelişki varmış gibi görünmektedir şu anlamdaki bir yandan herhangi bir şeyin, örneğin bir et parçasının bölünmesi olayında karşımıza daima et parçaları veya daha doğrusu et parçacıkları çıkmakta. Ancak öte yandan etin hiçbir zaman sadece et olmadığı, aynı zamanda kemik, kıl, saç olduğu ileri sürülmektedir. Fakat yukarıda işaret ettiğimiz gibi Anaksagoras'a göre evrende hiçbir saf töz bulunmadığı, eti bölmek istediğimiz zaman daima etle aynı özellikte olan et parçacıkları, yani doğada bulunan bütün tozlardan meydana gelen şeyler ortaya çıktı. Üstelik de bu parçacıkların başlangıçtaki etle aynı oranda birbirleriyle karışmış şeylerden meydana geldiklerini göz önüne alırsak bu yazanın ortadan kalkmaktadır. Anaxagoras'ı bu son derece orijinal ana madde görüşüne götüren neden nedir? Bu konuda bir fragmente epey aydınlatıcı görünmektedir. Saç olmayandan saç veya et olmayandan et nasıl meydana gelebilir? Anaxagoras'ın şöyle düşünüyor olması çok muhtemeldir. Canlıları meydana getiren tohumlarda ileride gelişmiş bir halde karşımıza çıkacak olan bireylerde görülecek olan bütün doku türleri, kan, kemik, kıl, gibi tohum halinde var olmalıdır. Aynı şekilde insanların beslenme olayında almış oldukları bir besinde, örneğin ekmekte beslenen organizmayı meydana getiren bütün maddeler var olmalıdır. Aksi halde bu ekmekten insan bedenini oluşturan farklı dokuların beslenmesi, gelişmesi ve büyümesini nasıl açıklayabiliriz? Madem ki ekmek yiyen bir insanın saçları uzamakta, kemikleri irileşmekte, dokuları gelişmektedir. O halde ekmekte aynı zamanda bütün bu maddeler yani saç, kemik, deri, kıl olmalıdır. Ancak bu yorumumuz Anaksagoras'ın bir şeyde neden ötürü birçok şey bulunması gerektiğini düşündüğünü açıklar. Onda niçin her şeyin bulunması gerektiği veya neden dolayı her şeyde her şeyin bulunması gerektiği görüşünü açıklamaz. Oysa onun asıl görüşü bu ikincidir. Anaksagoras ekmekte yalnızca kemik, saç, tırnak veya kan bulunduğunu söylememektedir. Onda aynı zamanda altın, gümüş, hava, su bulunduğunu söylemektedir. Bunu açıklamak için ise ya Anaksagoras'ın ekmekle ilgili olarak yaptığı bir gözlemden hareketle bunu genellediği yani ekmekte sözünü ettiğimiz bazı şeylerin bulunduğu gözlemini genelleyerek onda her şeyin bulunması gerektiği görüşüne geçtiğini söyleyebiliriz. Veya daha makul bir varsayım olarak onun kozmogonisinde varlığını tasdik ettiği bir durumu yani başlangıçta her şeyin her şeyle karışık bir halde bulunduğu varsayımını daha sonra evrenin şu andaki durumuyla ilgili olarak bütün varlıklar içinde tasdik ettiği görüşünü ileri sürebiliriz. Gerçekten de aşağıda göreceğimiz üzere Anaksagoras, Empedokles veya Anaximandros gibi evrenin bir ilk durumundan, kaos durumundan veya kendi ifadesiyle her şeyin her şeyle karışmış olarak bulunduğu bir karışım durumundan hareket etmektedir. O, bu durumun belli ölçüde şimdi de devam ettiğini, bazı şeylerin değerlerinden ayrıldığını ve kendisini özel bir adla adlandırmamızı mümkün kılacak belli özellikler veya belirlemeler kazandığını kabul etmekle birlikte, temelde her şeyin her şeyde bulunması durumunun bir anlamda hala varlığını koruduğunu söylemek istemektedir. Burada bir başka noktaya daha işaret etmemiz uygun olacaktır. Eğer Anaxagoras'ın düşüncesini doğru anlıyorsak, onun Parmenides ve Empedokles'in hiçten hiçbir şey meydana gelmez ilkelerini daha özel olarak herhangi bir deneysel özellik, bu özelliği taşımayan bir şeyden meydana gelmez tarzında ele aldığını söyleyebiliriz. Dünyaya baktığımızda onda birbirinden farklı özellik veya belirlemelere sahip sayısız varlık görmekteyiz. Et kemikten, kemik saçtan, saç tırnaktan kendisine ait bir belirlemesi olması bakımından farklıdır. Şimdi emtedokles bu farklı belirlemelerin veya özelliklerin aslında temel maddelerin farklı miktarlarda veya oranlarda birbirlerine karışmalarının sonucu olduğunu ileri sürmekteydi. Bir önceki bölümde onun şeyler arasındaki nitelik farklılıklarını aslında onları meydana getiren unsurlar arasındaki nicelik veya miktar farklılıklarına indirgediğini ve bunun da çağdaş bilim anlayışına uygun bir görüş olduğunu söylemiştik. İşte Anaksagoras'ın asıl buna karşı çıktığını görmekteyiz. O her bir nitelik veya özelliği farklı bir varlığa tekabül ettirmek istemektedir. Ona göre, deney dünyasında karşılaştığımız herhangi bir farklı özellik veya belirleme, bu özellik veya belirlemeye sahip olmayan bir şeyden çıkamaz. Bundan dolayı da, evrende ne kadar farklı özellikte nesneler varsa, o kadar farklı özellikte varlıklar olmalıdır. Ancak öte yandan, bütün bu varlıklar doğada saf bir halde bulunacak şeyler de değildirler. Çünkü her varlık aslında bir karışımdır. Anaxagoras'ın bu son görüşünde, yani her varlığın bir karışım olduğu ve evrende saf özlerin bulunmadığı görüşünde problemli bir şeylerin olduğu açıktır. Eğer evrende bulunan şeylerin her birinde, daha doğrusu bir varlık türünde, bir başka ve farklı varlık türünde olan şeylerin hepsi bulunmaktaysa, herhangi bir varlık türü, örneğin et, bir başka varlık türünden, örneğin kemikten nasıl veya neyle ayrılmaktadır, Anaxagoras'ın bu konuda verdiği açıklama hiç de açık veya tatmin edici değildir. O yalnızca bir şeyin kendisinde en fazla bulundurduğu şeyin adını aldığını söylemektedir. O halde et ve kemiğin her ikisinde de aynı şeyler olmakla birlikte onların birinde bu şeylerden birinin daha fazla olması veya ağır basması ona kemik adını vermemizi mümkün kılmaktadır. İyi ama asıl sorun burada değil midir? Ette daha fazla bulunan ve ona et dememizi mümkün kılan şey nedir? Bu adına ne dersek diyelim bir şeyin saf bir maddenin ette diğerinden daha fazla bulunduğu anlamına gelmez mi? Ancak Anaksagoras buna karşı çıkmakta ve her şeyin her şeyde bulunduğunu söylemektedir. Başka deyişle, evrende saf halde hiçbir şeyin bulunmadığını birazdan göreceğimiz akıl veya noğuz müstesna ileri sürmektedir. Problemi daha da karmaşıklaştıracak bir durumdan söz edelim. Eti ele alalım. Anaksagoras'a göre et de kemik olduğunu da biliyoruz. Öte yandan Anaxagoras'a göre etin her bir parçası da ettir. <gülüyor> ve onun da içinde kemik vardır Peki etin içinde bulunan bu kemik kısmında ne vardır? Bu kemik kısmını analiz etmeye kalksak onun içinde yine et görmeyecek miyiz? O halde etin kemik kısmında içinde et kısmı olan bir kemikle karşılaşacağız. Bu akıl yürütmeyi devam ettirdiğimiz zaman onun sonsuza kadar gideceği aşikardır. O halde burada etin içinde bulunan kemik, kemiğin içinde bulunan et, bu ikinci etin içinde bulunan ikinci kemik, bu ikinci kemiğin içinde bulunan üçüncü et ile karşılaşacağız. Bu gerçekten sonsuza kadar gidecektir. Çünkü Anaxagoras'ın sonsuza kadar bölünmeyi kabul ettiğini de bilmekteyiz. Şimdi bu tasarım ne kadar ilginç görünürse görünsün, onun şeylerin birbirlerinden farklılığını açıklamakta çok büyük bir güçlük karşısında bulunduğu haşikardır. <gülüyor> Anaxagoras'ın sonsuza kadar bölünebilir eşsürden varlıklar anlayışının meydana getirdiği bu güçlük, bazı yorumcuları, Anaxagoras'ın gerçekten var olan şeylerden temel maddeleri değil de, temel nitelikleri kastettiği varsayımına götürmüştür. Bu varsayımı ileri süren Tannery, Burnet, Comfort gibi ünlü felsefe tarihçilerine göre, fragmentlerde temelde bulunan varlıklar veya unsurlar olarak zikredilen şeyler, daha çok sıcak, soğuk, kuru yaş, aydınlık, karanlık gibi bir niteliklerdir. O halde Anaksagoras'ın unsurları olarak Aristoteles gibi temel maddeleri değil. Bu tür temel nitelikleri almamız gerekmektedir. Gerçekten de elimizde bulunan fragmentlerinde Anaksagoras bir yerde bu nitelik çiftlerinden söz etmektedir. Öte yandan ilk Yunan filozoflarının şeylerle nitelikler arasında bir ayrım yapmadıklarını, nitelikleri şeyler olarak ele aldıklarını da biliyoruz. O halde burada Anaksagoras'ın unsurlar veya temel varlıklar olarak nitelikleri kabul etmiş olmasında tarihsel bakımdan bir imkansızlık yoktur. Ancak bu durumda Aristoteles gibi Anaksagoras'ı iyi bilen ve zaman bakımından da ona yakın olan birinin onun temel anlayışını nasıl olup da bu kadar yanlış anladığını veya bilerek tahrif ettiğini açıklamak gerekmektedir. Öte yandan Anaxagoras'ın kendisinin eğer gerçekten bu görüşü olmuş idiyse bu görüşünü neden açık bir biçimde dile getirmediğini de anlamak zordur. Gerçi Anaksagoras bir fragmentinde dünyada bulunan şeylerin bir baltayla kesilmiş gibi birbirlerinden ayrılmadıklarını söylerken bunun bir örneği olarak soğuğun sıcaktan sıcağın soğuktan ayrı olmasını zikretmektedir. Yine Sextus Empresius Anaxagoras'a atfen verdiği bir haberinde onun karın belli ölçüde siyah olduğunu söylediğini belirtmektedir. Bu da Anaxagoras'ın beyazın aynı zamanda belli bir anlamda siyah olduğunu kabul ettiği anlamına gelir. Ama bütün bunlar yukarıda sözünü ettiğimiz gerekçelerden dolayı Anaxagoras'ın unsurlardan temel nitelikleri anladığını kabul etmemiz için yeterli değildir. Kaldı ki Guthrie'nin haklı olarak işaret ettiği gibi, burada Anaksagoras'ın temel varlıklardan temel nitelikleri anladığını düşünmemiz mümkün olduğu gibi, bunun tersini onun temel nitelikleri, temel varlıkların nitelikleri olarak aldığını düşünmemiz de mümkündür. Başka değişli, burada belki daha doğrusu Anaksagorasın sıcak olanı sıcak bir toz, soğuk olanı ise soğuk bir toz olarak aldığını düşünmektedir. Nihayet bu iki yorumdan hangisi doğru olursa olsun bizim yukarıda sözünü ettiğimiz güçlük ortadan kalkmamaktadır. Bu güçlük evrende saf tözlerin varlığı kabul edilmediği takdirde şeylerin birbirlerinden nasıl ayrılabileceklerine ilişkin güçlüktür. Karışım varlıklar yerine karışım niteliklerin kabul edilmesiyle bu güçlük ortadan kalkmaktadır. Çünkü bu durumda araştırmamız gereken şey artık saf tözler değil saf nitelikler olacaktır. Anaksagorasın temel varsayımına göre saf tözler kadar saf niteliklerin de olamayacağı açıktır. Elealı Zenon, Aşirüs ve Kaplumbağa paradoksu ile ikiye bölme paradoksunda uzayın sürekli olduğu ve dolayısıyla sonsuza kadar bölünebilir olduğu varsayımından hareket etmişti. Ancak Zenon, bu varsayımı, bu varsayımdan çıkacak olan saçma sonuçları göstermek üzere kullanmıştı. Başka deyişle bunun, onun gerçek düşüncesi olup olmadığını bilmiyoruz. Buna karşılık Anaksagorasın maddenin sonsuza kadar bölünebilirliğini temel bir ilke olarak aldığını ve bütün ana madde kuramında bu ilkeye dayandığını görmekteyiz. Anaksagoras'tan kalan fragmentlerde büyük ve küçük kavramlarının göreli kavramları oldukları, bir şeyin ancak bir başka şeye göre büyük veya küçük olarak adlandırılmasının mümkün olduğu, hiçbir şeyin bizzat kendisinde büyük veya küçük olmadığı en açık bir biçimde dile getirilmektedir. Küçük olan şeyler içinde bir en son küçüklük derecesi de yoktur. Tersine daima bir daha küçük vardır. Çünkü var olanın bölme yoluyla varlıktan kesilmesi imkansızdır. Aynı şekilde her zaman büyük olandan daha büyük olan bir şey vardır. Ve o nicelik bakımından küçük olana eşittir. Kendi kendisiyle karşılaştırıldığında her şey aynı zamanda hem küçük hem büyüktür. Burada özellikle sondan ikinci cümleye dikkat etmemiz gerekir. Büyük olan nicelik bakımından küçük olanı eşittir. Bu küçük olan da büyük olan da on olanların hepsinin bulunması anlamına gelir. Demek ki en küçük olanda dahi en büyük olanda bulunan şeylerin hepsi olacaktır. Böylece her şeyin her şeyde bulunduğu görüşü bir kez daha doğrulanmış olmaktadır. Yine bu görüşünün sonucu olarak Anaxtagoras, Empedokles'in düşündüğü gibi şeylerin bir en son bölünmesinde artık unsurların ayrılacakları ve saf halde bulunacakları görüşünü reddetmekte ve karşımızda her zaman bir karışım, bir mikrokozmos bulunacağını ihtar etmektedir. Büyük olan ve küçük olanın parçaları birbirlerine eşit olduğu için her şey her şeyde olacaktır. Onların ayrı başlarına olmaları mümkün değildir. Tersine her şeyin içinde bir başka şeyin bir parçası vardır. Bir en son küçüklük derecesinde olmaları mümkün olmadığı için onlar birbirlerinden ayrılamazlar ve kendi başlarına olamazlar. Başlangıçta nasıl idiyseler onların şimdi de aynı şekilde hep birlikte olmaları gerekir. Bu son cümleyle Anaksagorasın kozmolojisine geçmek istiyoruz. O halde şeylerin bir başlangıç durumu bir de şimdiki durumu vardır. Onların başlangıçtaki durumuyla şimdiki durumu arasında bir benzerlik olduğu da anlaşılmaktadır. Başlangıçta nasıl idiyseler onların şimdi de aynı şekilde hep birlikte olmaları gerekir. Ancak başlangıçtaki hep birlikte olmaları durumuyla, şimdiki hep birlikte olmaları durumu arasında hiçbir fark yok mudur? Böyle bir farkın olduğu ve bunun da bir başka ilkenin, Anaksagoras'ın Nous diye adlandırdığı, bizim akıl, zihin veya zeka diye karşılayabileceğimiz bir ilkenin işe karışması sonucu ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Anaksagoras'a göre, evrenin her şeyin, her şeyle tam bir karışım durumunda olduğu bir başlangıç noktasından hareketle, Meydana geldiği söylenebilir. Bu başlangıç durumu Anaksimandros'un Apeiron'una veya Empedokles'in dört unsurun birbirleriyle tam bir karışım durumunda bulunduğu sevginin hüküm sürdüğü ilk dönemine benzemektedir. Anaxagoras, evrenin bu başlangıç durumu için ilk karışım veya bütün adını kullanmakta bir mahsur görmemektedir. Aradaki farklar saklı kalmak şartıyla bu ilk durumun Parmenides'in bir olanına veya bütününe karşılık olduğu da söylenebilir. Peki bu ilk karışım dönemi neden dolayı sona ermekte ve evrenin bugünkü düzenini meydana getirecek olan süreç başlamaktadır? Anaximandrus'un kendisine böyle bir soru sormadığını, yani Apeyron'dan evrenin ortaya çıkış sürecinin açıklayıcı nedenini, Vermek ihtiyacını duymadığını görüyoruz. O böyle bir nedene dayanmak ihtiyacını duymadığı gibi, bu süreci başlatmak üzere Apeiron'un kendisinden ayrı bir ilkeyi, bir hareket ettirici veya fail nedeni yardıma çağırmak gerektiğini de hissetmemektedir. Ona göre Apeiron'dan bir nedenle ve bir şekilde bir zıtlık, sıcak soğuk zıtlığı çıkmış ve bunu evreni meydana getiren diğer süreçler izlemiştir. Empedokles'in ise başlangıçtaki karışım durumundan ayrılmak ve evrenin meydana gelme durumunu açıklamak için dört unsurdan başka bir unsura, nefret ilkesine başvurduğunu görmüştük. O halde o hareket ettirici nedenin varlığını kabul etmekte ancak bu nedenin neden dolayı evrene meydana getirdiğine ilişkin herhangi bir açıklama vermek gerektiğini duymamaktadır. Buna karşılık Anaxagoras'ta Empedokles'ten bir adım ileriye gidildiğini söyleyebiliriz. Anaksagoras'a göre ilk karışıma evreni meydana getirecek olan hareketi verdiren Noos'tur ve Noos akıllı, düzen verici, düzenleyici bir ilkedir. Bundan dolayı o, bu her şeyin her şeyle bir arada bulunduğu karışıklık durumunu veya kaos durumunu bir düzene sokmuştur. Anaxagoras, Platon ve Aristoteles'in haklı eleştirilerini üzerine çekeceği bir tarzda bu düzen verici ilkeyi her zaman aynı tutarlılıkla kullanmamış olmakla birlikte şeyleri meydana getiren ilke olarak aklı veya zihni ön plana alması veya şeylerin açıklayıcı ilkesini yeni bir şeyde, akılda bulması bakımından kendisinden önce gelen filozoflara göre açık bir ilerleme teşkil etmektedir. Öte yandan Anaxagoras, Nous kavramıyla bize sadece oluşun fail nedeninin ne olduğunu söylemekle kalmamakta, aynı zamanda bu nedenin neden dolayı evreni meydana getirdiğine ilişkin bir imada da bulunmaktadır. Evrenin kaostan kozmosa geçişini meydana getiren akıldır ve kozmos kaosa göre bir iyilik, mükemmelliktir. O, her şeyin bilgisi yanında, onlar üzerinde kudrete de sahiptir. Anaksagoras'a göre Noğuz, var olan şeyler içinde onların en incesi ve en safıdır. Daha doğrusu o, var olan şeyler içinde karışmamış olarak bulunan, saf olan tek şeydir. Bütün diğer şeyler belli ölçüde her şeyden pay aldıkları halde Noğuz, sonsuz ve bağımsızdır ve hiçbir şeyle karışmamıştır. Anaxagoras'ın noosun saflığını kanıtlamak için getirdiği akıl yürütme ilginçtir. Eğer o kendisinde olmamış başka herhangi bir şeyle karışmış olsaydı onların herhangi biriyle karışmış olduğu için hepsiyle karışmış olurdu. Çünkü daha önce söylendiği gibi her şeyde her şey vardır ve bu durumda onunla karışmış olan şeyler ona engel olurlardı. Bunun sonucunda ise o şimdi olduğu gibi onlar üzerinde hiçbir güce sahip olamazdı. Noos diğer şeylerden farklı olarak saf ve karışmamış olmakla kalmaz. Aynı zamanda bütün diğer şeylerin bilgisine ve yukarıdaki fragmentte görüldüğü gibi onlar üzerinde bir kudrete de sahiptir. O her şeyin bilgisine ve kudrete sahiptir. İşte bu bilginin ve kudretin sonucu olarak ve düzenleme, kaosu kozmos haline geçirme işlevini yerine getirmek üzere Noos başlangıçtaki karışımı harekete geçirmiştir. Noos'un ilk karışıma verdirdiği hareketin bir dönme veya çevrinti anafor hareketi olduğunu görmekteyiz. Bu çevrinti veya anafor hareketi sonucunda hava ve eter birbirlerinden ayrılmışlardır. Noos, şeyleri hareket ettirmeye başladığında harekete geçen her şeyde bir ayrılma ortaya çıkmış ve Noos'un kendilerini harekete geçirmesinden ötürü her şey ayrılmıştır. Bu ilk ayrılma sonucunda hava yoğun olan şey olarak bu çevrintinin merkezine doğru gitmiş, eter ise ince olan şey olarak onun çevresine yönelmek zorunda kalmıştır. Sıcak olan soğuk olandan, aydınlık olan karanlık olandan ve kuru olan yaş olandan ayrılmıştır. Kozmik çevrintinin merkezinde madde yoğunlaşması sonucunda toprak meydana gelmiştir. Yoğun ve yaş olan, soğuk ve karanlık olan şimdi dünyanın bulunduğu yerde bir araya gelmişler, buna karşılık seyrek ve sıcak olan, kuru ve aydınlık olan eterin dış bölgesine doğru yönelmiştir. Ayrılan bu şeylerden toprak katılaşmıştır, çünkü buluttan su, sudan toprak ayrılmıştır. Topraktan ayrılan taşlar ise soğuğun etkisi sonucu katılaşmışlar ve sudan daha öteye atılmışlardır. Daha açık bir deyişle çevrinti içinde meydana gelen taş kitleleri çevrinti hareketinin büyük hızından ötürü bu çevrintinin çevresine doğru itilmiş veya atılmışlar, orada ateşli eter küresi içine düşünce de kor haline gelerek yıldızları oluşturmuşlardır. Anaksagoras'ın kozmogonisi ana hatlarıyla budur. Bu konuda daha özel görüşlerine gelince onları da şöyle özetleyebiliriz. Anaksagoras'ın ayın ışığını güneşten aldığını bildirmektedir. Ayın üzerine aydınlık getiren güneştir. O İonyalıların dünyaların sonsuzluğu görüşünü kabul etmektedir. Şeyler böyle olduklarından birçok ve her türden şeyin bir araya gelen şeylerde bulunduğunu, hayata sahip olan diğer hayvanlar gibi insanların da onlardan meydana geldiğini ve bu insanların bizim dünyamızda olduğu gibi şehirlerde ve ekilmiş tarlalarda oturduklarını, yine bizim dünyamız gibi onların da bir güneşleri, ayları ve geri kalan şeyleri olduğunu farz etmek zorundayız. Yalnız bu pasajdan Heraklitos ve Empedokles'in kabul ettikleri gibi zamanda birbirlerini takip eden sonsuz dünyalar olduğu görüşü çıkmamaktadır. Bu pasajdan anlaşılan Anaxagoras'ın sonsuz karışımın bir noktasından başka noktalarında da çevrimti hareketlerini başlattığı ve bu hareketlerin sonucu olarak zaman bakımından özdeş olan birden çok dünyanın veya alemin meydana geldiğini düşündüğüdür. Anaxagoras, kendisinden önce gelen diğer filozoflar gibi maddenin miktarının sabit olduğunu da düşünmektedir. Nihayet o, Parmenides, Zenon ve Empedokles'in görüşlerini takip ederek boşluğun varlığını kabul etmemekte, hareketin maddenin parçacıklarının bir yer değiştirmesinden ibaret olduğunu düşünmektedir. Evreni meydana getiren hareketi, bir çevrinti hareketi veya bir dönme hareketi olarak düşünmesi de herhalde bu anlayışının bir sonucudur. Anaksagoras'ın Noos'unun hangi ölçüde gerçek anlamda bir ruh veya zihin olarak alınabileceği tartışma konusudur. Evrenin varlığını, kendisine borçlu olduğu ilk hareketin kaynağı olan Noos'u, Anaksagoras basit, saf, bilge ve bilinç sahibi, düzenleyici ve bir erek uğruna faaliyette bulunan bir ilke gibi takdim etmektedir. Noos'un bu özellikleri bazılarını Anaksagoras'ın onu yapısal olarak maddeden ayrı, madde dışı, cisim dışı, tinsel, ruhsal bir varlık olarak tasarladığı görüşüne götürmüştür. Bu bazıları içinde Anaksagoras'ın hemen arkasından gelen Platon ve Aristoteles ve belki de onlardan önce Sokrat'ın kendisi vardır. Platon, Phaidon diyaloğunda Sokrat'a şu sözleri sarf ettirmektedir. Bir defasında birinin Anaxagoras'ın bir kitabını okuduğunu işittim. Söylendiğine göre bu kitapta dünyayı düzenleyen ve her şeyin nedeni olan şeyin zihin olduğu ileri sürülmüştü. Bu nedenden bahsedildiğini duymaktan çok memnun oldum ve onun Anaxagoras'ın gerçekten haklı olduğunu düşünüyordum. Ancak daha ilerlediğimde ümitlerim tümüyle tepe taklak oldu ve bu adamın zihni hiç kullanmadığını gördüm. O şeylerin düzene kavuşmasında bu zihne herhangi bir nedensel güç yüklememekte, tersine onları havayla, ateşle, suyla ve başka bir sürü şeyle açıklamaktaydı. Görüldüğü gibi Sokrat'ın veya Platon'un hayal kırıklığının nedeni Anaksagoras'ın zihni bir ilki olarak kabul etmesine rağmen kullanmamış olmasıdır. Başka deyişle, Platon, Anaxagoras'ın nousu, kendisinin zihinden, akıldan veya ruhtan anladığı şekilde bir şey, madde dışı bir şey, bir tin olarak aldığından şüphe etmemektedir. Onun şikayet ettiği şey, Anaxagoras'ın bu şekilde anladığı nousu, evrenin meydana gelişini açıklamada tutarlı bir şekilde, yani ileride göreceğimiz gibi, kendisi gibi erek bilimci bir tarzda kullanmamış olmasıdır. Aristoteles de metafiziğinde aynı konuya temas etmekte ve Platon'un hayal kırıklığını paylaşmaktadır. O, maddi neden yanında hareket ettirici nedenin varlığını kabul eden filozoflardan bahsederken, Empedokles ve Anaksagorası bu tür bir nedeni kabul eden ilk filozoflar arasında saymakta, ancak onların her ikisinin de bu nedenle ilgili olarak söyledikleri şeyin pek farkında olmayan insanlar gibi göründüklerini sözlerine eklemektedir. Çünkü onların hemen hemen hiçbir zaman ilkelerine başvurmadıkları veya onlara çok az durumda başvurdukları görülmektedir. Böylece Anaksagoras evreni meydana getirişinde Noos'u ancak bir Deus Ex Machina olarak kullanmaktadır. Herhangi bir şeyin neden ötürü zorunlu olduğunu söylemekte güçlükle karşılaştığında akla başvurmakta, bütün diğer durumlarda ise olayları akıldan çok başka herhangi bir ilkeye mal etmektedir. Gerçekten de Anaksagoras'ın Noos'un gerek doğası gerekse işlevi üzerinde Platon ve Aristoteles'in kendisinden bekledikleri kadar cesur ve tutarlı olmadığı anlaşılmaktadır. Bir defa onun Noos'un doğası hakkında Empedokles'ten veya Heraklitos'tan daha ileri bir düşünceye sahip olduğunu gösteren ciddi bir işaret yoktur. Noğuz, şeyler arasında onların incesi, en safı, daha doğrusu tek saf olan şey olmakla birlikte gene de maddi bir şeydir. Onun diğer şeyler gibi bir karışım olmadığını söylemenin kendisi bile onun bir maddi olduğunu ifadesidir. Çünkü maddi olmayan bir şey hakkında böyle bir şey söylemenin bir anlamı olmadığı açıktır. Sonra onun her şeyi bildiği görüşünden de madde dışı bir şey olduğu sonucu çıkmaz. Çünkü Heraklitos'un logosunun da böyle bir özelliğe sahip olduğunu ama bundan dolayı madde olmaktan çıkmadığını biliyoruz. Onun şeylerin ilk hareket ettiricisi olmasından da doğası hakkında herhangi bir şey çıkarmamız mümkün değildir. Çünkü Empedokles'in sevgi ve nefreti de hareket ettirici nedenlerdir ama bundan dolayı madde ilkeler, madde ilkeler olmaktan çıkmazlar.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 olsun işlevine gelince Anaxagoras'ın Noos'una bir ereksellik yüklediği gerçektir. Eğer ona böyle bir şey yüklememiş olsaydı Platon ve Aristoteles onun hakkında o kadar büyük bir hayal kırıklığına düşmüş olmazlardı. Ancak onun bu erekselliği yalnızca evrene bir ilk hareketin verdirilmesi olayında kullandığı evrenin meydana gelişinin diğer ve ileri safalarında ondan hiç söz etmeyip daha önceki İyonya filozofları gibi tamamen mekanik nedenlere başvurulmuştu. Da bir başka gerçektir. Nitekim yukarıda kozmogonesinin ayrıntılarına girdiğimizde ne olsun bir ilk hareketi verdirmesinin hemen arkasından ağır maddelerin hafiflerinden ayrılması, Birincilerin evrenin merkezine, diğerlerinin onun çevresine gitmesi, maddenin hızlı dönüş harekete sonucunda evrenin merkezinde bulunan taşların merkezkaç kuvvetinin etkisinde savrularak çevreye doğru gidip kızgın taş kütlelerine dönüşmesinde tamamen mekanik nedenlerin işe karıştığını gördük. Sonuç olarak Anaksagoras bir eleye uygun olarak, Etkide bulunan ilke düşüncesini ilk ortaya atan ve doğa felsefesinde ilk kullanan bir insan olmakla birlikte bunu yalnızca ilk hareketi açıklamak için yapmakta, doğa felsefesinin geri kalan kısmında ve Aristoteles'in işaret ettiği gibi mümkün olduğunu gördüğü her seferinde eski İonya filozoflarının basit mekanik nedenlerine geri dönmekte tereddüt etmemektedir. Ancak bütün bunlar evrende bir amaca uygun olarak etkide bulunan bir ilke düşüncesini ilk ortaya atan kişinin Anaksagoras olduğu ve bu düşünceyi alıp son sonuçlarına kadar götürecek olan Atina Felsefe Okulu'nun yani Sokrat, Platon ve Aristoteles'in bundan dolayı Anaksagoras'ta kendilerinin bir ilk müjdeci, müjdeleyicilerini gördükleri gerçeğini değiştirmemektedir. Nous dışında her şeyde her şeyden bir parça vardır. Bazı şeylerde ise Noos da vardır. Anaksagoras'ın canlı şeylerle cansız şeyler arasındaki farkı, birincilerde Noos'un bulunmasına karşılık, ikincilerde onun bulunmamasıyla açıkladığı anlaşılmaktadır. O halde gerek insanlar ve hayvanlar, gerekse bitkilerde Noos vardır ve Noos onların hareket ilkeleridir. Gerek büyük, gerek küçük olsun, hayata sahip olan her şey üzerinde Noos'un gücü vardır. Noos, canlı olan her şeyde aynı ölçüde var olduğu için hayvanlar arasındaki zeka farkları Noosa değil, bedenlerinin yapısına bağlıdır. İnsanın hayvanlar arasında en bilgi olmasının nedeni, onun diğer hayvanlardan farklı olarak ele sahip olmasıdır. Anaxagoras'ın algı kuramı, Empedokles'e karşı bir polemik olarak ele alınabilir. Empedokles'in duyum ve algıyı benzerlerin benzerler tarafından çekilmesi ilkesiyle açıkladığını görmüştük. Anaksagoras ise buna kesinlikle karşı çıkmaktadır. Ona göre algı benzerlere değil, tersine benzemezlere, karşıtlara dayanır. Bizim kadar sıcak olan veya bizim kadar soğuk olan bir şey bizi ne ısıtır ne soğutur. Dolayısıyla benzer, benzeri algılayamaz. Algı, karşılıkların meydana getirdiği uyarımın sonucudur. Anaksagoras'a göre gece görmememizin nedeni, gecenin siyahlığı ile göz bebeğimizin siyahlığı arasında bir fark olmamasıdır. Bu görüşünün bir diğer sonucu Anaksagorasın her algıyı belli bir acı olarak ele almasıdır. Çünkü her algı bir tahriştir. Benzer olmayan şeylerin birbirleriyle temasında bir tahriş vardır ve bu da belli bir acı meydana getirir. Anaxagoras'ın asıl bilgi kuramı hakkında da bazı şeyler söyleyerek bu bölümü bitirelim. Anaxagoras bir yandan duyularımızın zayıf olduğunu ve doğruyu bize vermekten aciz olduğunu söyler. Duyularımız zayıf olduğundan doğruyu bilemeyiz. Ama öbür yandan görünen şeyler sayesinde görünmeyen şeylerin bilgisine erişebileceğimizi kabul eder. Görünen şeyler, görünmeyen şeyleri gösterirler. Gerçekten Anaxagoras'ın şeylerin sonsuza kadar bölünebileceği ve en küçük parçalarında bile her şeyin bulunduğu yönündeki doğruları duyuları aracılığıyla edinemeyeceği açıktır. Ancak bu duyuların bizi yanılttığı aldattığı anlamına da gelmemektedir. Olsa olsa onların şeylerin en son nedenlerini kavramakta yetersiz olduklarını söyleyebiliriz. Nitekim Anaksagoras'ın şeylerin en son nedenlerini, tohumlarını duyuları aracılığıyla algıladığı şeylerin netelikleri ve özellikleriyle açıkladığı da bir gerçektir. O bu dünyada ne kadar şey veya belli nitelikler varsa o kadar toz olduğuna inanmaktadır ise onun dünyanın tamamen bize göründüğü gibi olduğu anlamına alınamaz mı? Anaxagoras'ın 4. yüzyıldan itibaren servetini bilimsel araştırmalar uğruna feda eden teorik bir insan örneği olarak takdim edildiğini söyledik. Gelenek bu imgesine uygun olarak onun bilimsel veya felsefi bilgiyi bir kendinde amaç olarak gördüğünü haber vermektedir. Hayatın değerinin ne olduğu sorusuna gökleri ve dünyanın düzenini gözlemek şeklinde cevap vermiş olduğu söylenmektedir. Breton'un verdiği bilgilere göre o doğanın zorunluluğu görüşünden yaşla ilgili ahlaki bir sonuçta çıkarmıştır. Noz aynı zamanda adil olduğu için ona itaat etmek bilgecedir. Doğanın düzenini kabul eden kimsenin artık tasalanmasına gerek yoktur. Kendisine ana yurduyla neden fazla ilgilenmediği eleştirisi yapılınca göğü gösterdiği ve ana yurdunun o olduğunu söylediği haber verilmektedir. Yine gurbette ölmesi kendisine pek dokunduğu anlaşılan birine öteki dünyaya giden yolların her tarafta aynı olduğunu söylediği bildirilmektedir.